Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tevbe ve istiğfar. Dünya bir imtihan mekanı olduğundan insanların iyiliğe de kötülüğe de meyil ve istidadı vardır. Bu istidatların hangisi tahrik, teşvik ve takviye olunursa insan şahsiyeti ona göre bir hüviyet kazanır. Bir kimsenin hiç de mecbur olmadığı halde karşısındakine bir bardak su ikram etmesi, bir teşekkür borcu doğurur ki, bu da insani ve vicdani bir mesele kabul edilir. Aslında bu ölçü bize Cenab-ı Hakk'ın sayısız nimetleri karşısında nasıl bir minnettarlık ve şükür hissi içinde yaşamamız gerektiğini hatırlatır. Hal böyleyken, bir insanın fıtratında bulunan cehalet, şehvet, kibir, gurur, hırs, cimrilik, haset, israf ve öfke gibi temayüllere, kısaca nefse tabi olarak ilahi nimetler karşısında nankörlük etmesi, onun sahip olduğu fıtri şerefe gölge düşüren büyük bir aldanıştır. Bu aldanış sebebiyledir ki, içlerdeki nefs denilen dünyaya gafilane temayül arzularının neticesindeki günahlar, Kulların zaman zaman insanlık şeref ve haysiyetini küçültür. Ruhların günah karanlığı ile kirletilmesine sebep olur. İnsanlar günahları daima nefsani duygularına mağlup olduğu ve imanın feyz parıltıları kaybolduğu nispette işler. Gerçekten de vicdanlarda ahlaki destek azalınca ince düşünüş ve ruhi derinlik kaybolur. İstikamet sahibi olabilmek hususunda ciddi bir zaaf ortaya çıkar. Günahlar tatlı bir musiki gibi nefislere hoş gelir ve adeta ağırlıkları hissedilmeden işlenebilir. Ancak insan doğarken masumluğunun rayihası içinde cihana temiz olarak gelmiştir. Din de bu fıtri temizliği korumak için Allah tarafından bir lütuf ve merhamet tecellisidir. Dolayısıyla kul bu iki saik sayesinde gaflet perdelerini aralayabilirse, işlediği cürmün ağırlığını vicdanında hissetmeye başlar. Derununda meknuz bulunan fazilet hissi uyanır ve kalp büyük bir nedamet içinde, için için yanarak, ılık göz yaşlarıyla Rabbine ellerini açar. İşte bu yanış ve pişmanlık tevbe ardından affetmesi için Rabbe açılan ellerin saygı olan kalplerden taşan niyazlar istiğfardır. Allah Celle Celaluhu, kulun nedametinden, tevbesinden, istiğfarından hoşlanır. Çünkü O, Rahman ve Rahim esmasının sahibidir. Allah'ın kullarına şefkati ve merhameti, bir annenin yavrusuna olan merhametinden hiç şüphesiz çok daha fazladır. O kullarına gazap etmek istemez. Lakin kul, nankörlükte ve zulümde devam ederse, kendisi cezasını hak etmiş olur. Onun azametinin muktezası olarak rahmeti gadabından çok daha fazladır. Her şey onun rahmeti içindedir. Bundan dolayı bütün peygamberler, ümmetlerini daima tevbe ve istiğfara davet etmişlerdir. İnsanlar beşeri hususiyetleri itibariyle peygamberler dışında masum değildirler. Az veya çok günah işlemekle karşı karşıyadırlar. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de günahlardan arınmanın bir ifadesi demek olan tevbe adıyla müstakil bir sure vardır. Tevbe ifadesi Kur'an-ı Kerim'de 80 küsur yerde geçer. Gufran kelimesi 140'tan fazla muhtelif şekillerde kullanılmıştır. Gafur ismi şerifi 92 kere tekrarlanmıştır. Kulun günahının hatta gafletinin suç olduğunu bilmesi bir irfan. Rabbinden af dilemesi bir vicdan borcudur. Günahının suç olduğunu bilememek ve ondan dönmenin lüzumunu idrak edememek, ahmaklığı kalbin iflası ve cehennem yolculuğunun alametidir. Bir hadis-i şerifte yapılan günahlardan pişmanlık tevbedir buyurulmuştur. Tevbenin kabulü için yalnız dudağın estağfirullah demesi kafi değildir. Kalbi bir titreşişle aynı hatayı tekrar etmemeye azmetmek zarureti vardır. Hazreti Mevlana kuddises Ruh, Tevbeyi şu şekilde anlatır. Nedamet ateşiyle dolu bir gönülle, Nemli gözlerle tevbe et. Zira çiçekler, Güneşli ve ıslak yerlerde açar. Tevbe ve istiğfar, Fert ve milletleri selamete götürür. Gelecek bela ve musibetleri izale eder. Müminin davranışlarını tanzim eden şu hadis-i şerif çok mühimdir. Bir mümin, Allah'ın azabının şiddetini bilseydi, cennetten ümidini keserdi. Kafirler de Allah'ın merhametinin ne kadar geniş olduğunu bilseydi, cennete girmeyi ümit ederlerdi. Bir mü'min, havf ve reca yani korkuyla ümit arasında yaşayacaktır. Bir mü'minin, bir kişi cehenneme girecek deseler, ben miyim korkusu, bir kişi cennete girecek deseler, ben miyim ümidi içinde olması icab eder. Peygamberlere dahi zelle yani gayr iradi hata işletilmiş. Onun ızdırabıyla tevbe ve istiğfar içinde yaşatılmış. Böylece kendilerine beşeri acz tattırılmıştır. Çünkü mutlak üstünlük Allah'a aittir. Aczden yalnız o müstesna ve münezzehtir. İlk tövbe eden peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'dır. Havva validemizle beraber yaptıkları şu tevbe meşhurdur. Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, mutlaka ziyan edenlerden oluruz. El-Araf 23 Bu dua, kendilerinden sonra kıyamete kadar gelecek evlatlarına bir istiğfar numunesidir. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın merhameten kullarını tevbeye, aff ve gufrana davet eden ayetlerden bir kısmı şöyledir ancak tevbe ve iman edip ameli salih işleyenler başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah gafur ve rahimdir. El Furkan 70. Kim tevbe edip ameli salih işlerse şüphesiz o tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. El Furkan 71. Ey peygamberdeki sizin kulluk, dua ve yalvarmanız tövbeniz olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Ne kıymetiniz var? El-Furkan 77. Ancak tövbeler canı gönülden olmalıdır. Ey iman edenler! Samimi bir tövbeyle Allah'a dönün. Ancak böyle yaptığınız takdirde umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Et-Tahrîm 8. Kim ki tövbe etmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. El-Hucurat 11. Şunu iyi bilin ki, Allah çok tövbe edenleri ve nefsinin kötü sıfatlarından güzelce temizlenenleri sever. El-Bakara 222. Allah'ın kullarının tövbesini kabul edeceğini, sadakaları kendisinin alacağını ve Allah'ın tevbeyi çok kabul eden ve rahim olduğunu hala bilmezler mi? Et-Tevbe 104 Ancak tevbe edip durumlarını düzeltenler, nefislerini ıslah edenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar başkadır. Zira ben onların tevbelerini kabul ederim. Ben tevbeyi çokça kabul eden ve çokça merhamet edenim. El Bakara 160. Ancak tövbe edip hallerini düzeltenler Allah'a sımsıkı sıkı sarılıp dinlerini ibadetlerini yalnız onun için yapanlar başkadır. İşte onlar gerçekten müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere yakında büyük mükafat verecektir. En Nisa 146. Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister. Şehvetlerine uyanlar, kötü arzularının esiri olanlarsa, büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. En-Nisa 27. İlahi emirlere muhalefet demek olan günah işleme keyfiyetinden tamamen uzak kalınmaya çalışılsa bile, Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine layıkıyla şükredebilmek mümkün olmadığı için hiç kimse tövbeden müstani kalamaz. Zira bu husustaki beşeri acz mutlaktır. Şayet şükre muvaffak olunsa, o da bir nimet olduğundan başka bir şükrü icab ettirir. Böylece borç, beşer üzerinde sonsuza kadar devam eder. Hakikaten Cenab-ı Hakk'ın nimetleri, bizim şükrümüzün erişemeyeceği kadar sayısızdır. Ayet-i Kerime'de buyrulur, O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim ve çok nankördür. İbrahim 34 Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Hz. Ayşe radıyallahu anha Ya Resulallah, Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetti. Kendini hırpalama dediği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''Ya Aişe, Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı?'' diye buyurmuşlardır. Tevbenin en kıymetli vakitleri seherlerdir. Seherlerden sonra nasıl şafak vakti gelip karanlıklar uzaklaşırsa, seher vakitlerindeki istiğfarlar da günah karanlıklarından kurtulup, nurlu mağfiret şafaklarına kavuşmamızın rahmet iklimidir.'' Cenab-ı Hak cümlemize uyanık gönüller ve af-ı mağfiret iklimlerinde saadet nasip eylesin. Amin.